Allah ne demektir? Sıfat ne demektir? İsim ne demektir? Fiili zatlar, fiili sıfatlar, zatî sıfatlar bunlar ne demektirler? Allah kök olarak ilah kelimesinin belirlilik takısıyla gelmiş şeklidir. El ilah olmuş sonra Allah okunmuş. İlah nedir? İlah tapılan yüce varlık. Varlığı tam bilinemeyen yüce varlık. Bilinip de insanın onun varlığından hayret içinde kaldığı zat demek. Yani Allah... Bu kelime tanımından da çıkarttığımız gibi kainattaki maddi varlıklara benzemiyor. Varlığı görünmüyor, hissediliyor. Ama insan şaşırıyor. Nasıl bir zaattır, nasıl bir varlıktır. Ve o kadar yücedir ki sadece ona tapılır. Başka hiçbir şey tapınmaya değmez. Tapılmaya layık değildir. Ve Allah'ın eşi benzeri olmadığı için yüzde yüz Allah'ı bilemiyorsun. Yani varlığını biliyorsun ama tam tanıyamıyorsun. Bu üç manada kelimenin kökünde var. Sonra el takısıyla kullanılıyor. Niye el takısıyla kullanılıyor? Tanrı gibi, ilah gibi, cins isim olarak kullanmıyoruz. Çünkü vahiyler bize Ali, yüce, ulvi, mukaddes bir zatı tanımlamışlar. Gayb aleminde eşi benzeri olmayan, sonsuz, her yerde hazır ve nazır olabilen bir zatı bize tanımladıkları için, tarif ettikleri için biz o vahyin bize bildirdiği el ilaha inanıyoruz. Ve insanın fıtratında tapınma çok doğal bir realitedir. O gerçek zatı bulamadığı zaman başka şeylere tapınır. Mide nasıl acıkır bir şeyler yiyor, kalp de aynen onun gibi tapmak zorundadır. Bir yere bağlanmak zorundadır. İşte din bize böyle kutsi, yüce, sonsuz bir varlığı tanımlamış, ispat etmiş, verilerini göstermiş. Onun için dinin rakibi yok. Din her sahada mucize olduğu gibi inanç konusunda da mucize. Yani ya dindar olacaksın, vahye göre yaşayacaksın veya puta, heykele, ıvır zıvıra tapmaya başlayacaksın. Biz sıfat olsun, isim olsun, Allah'la ilgili diğer kavramları hep vahiyden öğreniyoruz. Sıfat, kelime olarak nitelik demektir. Yani bu ulvi zat, yüce zat, el ilah dediğimiz zatın nitelikleri nelerdir? Bunun nitelikleri bir hadis-i şerifte 99 olarak anlatılmış. Cevşen'de 1001 olarak anlatılmış. Farklı rivayetlerde, farklı miktarlarda belirtilmiş bu nitelikler. Yani Allah'ın niteliklerini biz kendi keyfimize göre bilemeyiz. Şeriat ve din bize bildirdiği kadar, vahiy bize bildirdiği kadar biz bilebiliriz. İşte Allah Rahman'dır, Rahim'dir. Nedir Rahman Rahim? Birer sıfattır, Allah'ın sıfatları. Kelimeler yetersiz kalıyor Allah'ın sıfatlarını anlatmakta. Vacibül vücuttur, yani varlığı kendinden gereklidir. Ezelidir, ebedîdir, zaman üstü demektir. Rahmete döneyim bir daha. Rahmet kalp yumuşaklığı demek. Allah'ın maddi kalbi yok ki biz Allah'a kalp yumuşaklığı isnat edelim. O mecazdır. Nasıl insan kalp yumuşaklığına gelip başka bir insana yardımcı oluyor, onu seviyor, onu besliyor? Allah da kalp yumuşaklığından değil de kemalatından dolayı bizi acıyor, bizi besliyor, bizi yetiştiriyor, bize vahiy gönderiyor. Dolayısıyla bir benzetmedir onlar. Yani biz Allah'ın sıfatlarını dönüp dolaşıp yine kelimeler ve kavramlarla öğreniyoruz ki bu kelime ve kavramlar yine insanın öğrettiği kelimelerdir. O konuda da mecaza, istiareye, kinaye ve benzeri kavramlara dikkat etmemiz lazım. Sadece bazı Vahabiler gibi kelimelerin zahirine bakıp Allah'ı beşeriyleştirmememiz lazım, insaniyleştirmememiz lazım. Allah'ı insan seviyesine indirdiğimiz zaman bu sefer başka insanlara da tapmaya başlarız. Çok tehlikeli bir yol olur. Dedik ki sıfat ne demek, nitelik ne demek? Bin bir tane niteliği var. Belki bir rivayette Allah'ın 4000 tane sıfatı varmış. Belki daha sonsuz sıfatları vardır. Biz bilemiyoruz. Fakat bildiğimiz şu ki vahyin bize bildirdiği kadar Allah'ın çok sıfatları olduğunu biliyoruz. Bütün kemalat sahibinin o olduğunu biliyoruz. Yani şöyle diyebilir miyiz? Allah sonsuz sıfatlara sahiptir. Ancak bu dünya üzerinde tecelli ettiği sıfatları şu kadardır. Veya bizim anlayabildiğimiz, tecelli diyebileceğimiz, kelime takabildiğimiz sıfatları bu kadardır diyebiliriz. Yuvarlak bir rakamla binbir ismi vardır Allah'ın. Esmaül Hüsna denilen şey bu mu oluyor? Evet. Fakat sıfatlardan isimler çıkar. Esas yedi tane sıfatı var Allah'ın, Kur'an'dan ve hadislerden anlaşılan. Ana sıfatlar yedidir. Kudret, ilim, irade... İşitmek, görmek, hayat ve kelam. Hanefiler bunları 8'e çıkartıyor. Tekvini de ilave ediyorlar. Yaratmayı da. Bu temel sıfatların kombinasyonundan bin bir sıfat, isim çıkıyor ki bu 99 isim o sıfatların tecellisidir. Yoksa 99'a münhası değildir. Hz. Peygamber'in sahabelerine tek bir dersidir o 99 rivayeti. Yoksa sadece bu kadardır demek değil. Onun dışında da isimleri var Allah'ın. Cevşende bin bir tane isim görüyoruz. Peki fiili sıfatlar, zatî sıfatlar, bunlar nasıl oluyor? Allah'ın zatıyla ilgili niteliklere biz zatî sıfatlar diyoruz. Mesela vacibül vücuttur. Yani varlığı kendiliğinden ve gereklidir. Ezeli, ebedi oluşu zatî nitelikleridir. Maddeye benzemeyişi zatî bir niteliktir. Fakat fiili sıfatları da var. Mesela rezzak fiili bir sıfattır. Rızık veriyor, bağışlıyor, merhamet ediyor, yaratıyor... Bunlar da fiili, yani bizim fiiliyatını, icatını gördüğümüz sıfatlardır. Öbürü, Allah'ın zatının temel özelliklerindendirler. Biz onları göremiyoruz.